Günaydın. Bugün bir şehirde yaşamanın ne gibi avantajları ve dezavantajları olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendimizce bazı şeyleri olumlu, bazı şeyleri ise olumsuz olarak algılıyoruz. Peki daha iyi bir şehir için neler istiyor? Neler değişirse daha iyi bir şehirde yaşayacağımıza inanıyoruz. İşte Change.org'da başlatılan kampanyaları bir de bu gözle inceleyip bir şehir derlemesi yapalım dedik bugün ve bakın hangi kampanyaları bulduk. Sonat Alpagut tarafından başlatılan bir kampanyayla başlıyoruz. Bisikletin sürdürülebilir ulaşımın önemli bir parçası olduğunu bilen ve bisikletli ulaşımın lüks olmadığını belirten Sonat, Metrolarda fazladan ücret ödeme zorunluluğu kaldırılmalı diyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bisikletlerden alınan ücreti kaldırarak bisiklet kullanımını teşvik ettiğine göstermesini talep ediyor. Büyükşehir hayatının en zor kısmı trafik. Bu zorlukla başa çıkabilmek, çevreye daha az zarar vermek ve daha sağlıklı yaşayabilmek için bisikletli ulaşımın desteklenmesi ve teşvik edilmesi her belediyenin başlıca görevleri arasında yer alması gerekir. İstanbul'da bisikletle ulaşım yapmak hem zorlu hem tehlikeli. Hem de pahalı bir yöntem. Çünkü dünyanın pek çok ülkesinde vatandaşların kanuni yük hakkı olarak görülen bisiklet için toplu taşıma sisteminde ekstra ücret alınıyor. Bebek arabası, yük arabası ve tekerlekli sandalye gibi gereçlerden alınmayan ücretin talep edilmesi İstanbul'da bisikletli ulaşım için teşvik edici bir tutum değil. Kaosun ortadan kalkması için bisikletin yaygınlaştırılması ve bisikletli ulaşımın önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor diyerek Destekçilerine seslenmiş sonat. Bisikletlerin ve benzeri zorlukları yaşayan engeller için metronun bir vagonunun üzerine tekerlekli sandalye, bebek arabası, bavul ve bisiklet işaretlerinin konularak bu araçların bir vagonda toplanması istediğini belirtiyor. Böylece hem engelliler, bebekliler ve bisikletlilere kolaylık sağlanacak hem de diğer yolcular daha rahat seyahat edebilecek. Sizler de bisiklet kullanımının yaygınlaşması için kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org taksim İstanbul'un bisikletleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kampanya daha İstanbul'un trafik sorununa alternatif bir çözüm bulmak için başlatılmış. Simay Antep isimli bir kullanıcı tarafından İstanbul Deniz Otobüsleri'ne yani İdo'ya yönelik başlatılan kampanyanın talebi Florya-Bostancı hattında arabalı vapur seferlerinin başlatılması. İstanbul trafiğinin içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini malum herkese diyor. Ama dört bir yanı suyla çevrili bu şehirde deniz ulaşımından son derece kısıtlı faydalandığımızı söylüyor Simay. Florya Bostancı ya da benzer iki nokta arasında arabalı vapur hattı olsa bütün iki telli civarından karşıya geçen taşıtların yükünü alacağını hem de herkes için ekonomik olacağını söylüyor. Anadolu Avrupa yakaları arasında alternatif bir ulaşım yaratmayı hedefleyen bu kampanyayı daha yakından incelemek isterseniz change.org/taksim-ido-avrasya adresini ziyaret edebilirsiniz. Haytap, Yunuslara Özgürlük tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik bir kampanya var. Aqua Dolphin Yunus Parkı'nın kapatılmasını talep ediyor. Parktaki Yunus ve Deniz Aslanı'na yapılan korkunç eziyete bir son verilmesi için çağrıda bulunuyor Haytap. Yunus'un ve Deniz Aslanı'nın yaşam mücadelesi verdiğini, Yunus'un insan ve hayvan sağlığı için son derece zararlı asitli klor çözeltisi dolu bidonların hemen yanında küçük camlı bir havuzda tutulduğunu Yarı baygın bir biçimde öylece durduğunu söylüyor Haytap görebilirim. Sadece gösteri saatlerinde orada bulunan personelin son derece umarsız bir tavır içinde olduğunu da ekliyor. Özgür yaşamlarında günde ortalama 65-85 kilometre yüzen yunuslar gibi doyasıya yüzmek yerine küçücük bir havuzda tek başına hapsedilmiş olmasının korkunç bir zulüm olduğunu söyleyen Haytap İnsanların eğlencesi değildir hayvanlar. Her hayvanın türüne özgü koşullarda yaşama hakkı vardır diyerek sesleniyor ve Kadir Topbaş'tan verdiği sözü tutarak Akva Dolphin Park'ta yapılan işkenceye son verilmesi için tesisin ruhsatının iptal edilmesini talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi changeorg ibb Yunus parkı adresinde. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Eskiden kalma pek çok tarihi sebil ve çeşme önünde plastik sandalyeleriyle ya da ciklet kutularıyla irili ufaklı pek çok büfe vardır. Duygu Balıkçı tarafından Change.org üzerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na yönelik başlatılan imza kampanyası, sebillerin büfe olmak yerine kendi amaçlarını hizmet etmesi, sebillerin sokaktan geçenlere parasız su dağıtmak için hayrat olarak yaptırılan küçük yapılar olduğunu Osmanlı'daki sevillerde ise bir görevli bulunduğunu ve su yerine şerbet, ayran, limonata, demir hindi yani Temrihin şerebi dağıttığını anlatıyor Duygu. Osmanlı sevil kültürünün yaşatılması, çocuklarımızın da bu insani davranışlardan geçmişinden örnek alması için lütfen bu kampanyaya destek verin diyerek çağrıda bulunuyor Duygu. Büfe niyetiyle o zarif ve inceliklerle düşünülerek yapılmış yapılarımızı mahveden Tarihinden bir haber esnafların Sebil'lerimizi daha fazla mahvetmesine izin vermemek için Twitter'da da bir hashtag açmış. Hashtag Osmanlı Sebil Kültürü geri gelsin diyen Duygu'nun kampanyası hakkında detaylı bilgi change.org.taksim.sebil adresinde. İstanbul'dan Esra Duf tarafından tüm yerel yönetimlere yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Çocuk kütüphaneleri kurulması. Çevresindeki annelerle konuşurken neden İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde de modern, çağdaş ülkelerin kentlerinde olduğu gibi çocuk kütüphaneleri yok diye düşünmüşler. Bu konuda örgütlenip yerel belediyelerden bebek arabalarıyla rahat girilebilecek, merkezi konumda olan belediye binalarından birinde bir oda ayırmalarını istemeye karar veren anneler hem bağış yoluyla hem de ebeveynlerin yardımıyla oluşacak olan kütüphanede çocukların ve bebeklerin toplanabileceği, okuma saatleri, kukla saatleri düzenlenebileceğini ve böylece kütüphaneye girme ve paylaşma alışkanlığının küçük yaşta çocuklara aşılanabileceğini düşünerek çıkmışlar yola. Diyorlar ki amacımız önce bir imza kampanyasıyla bu arzunun gerçekleşmesini isteyen ne kadar çok insan olduğunu göstermek. Ardından da yerel belediyeleri teker teker kapılarını çalarak bu oluşumun hızlı ve sağlam adımlarla ortaya çıkmasını sağlamak. Esasında çok da bir şey istemiyoruz. Bebek arabasıyla kolayla girilebilecek merkezi bir binada rutubetsiz bir oda ve çocuklara uygun sandalye, masa ve raflar. Gerisini biz anneler hallederiz. Niye halletmiyoruz ki diyor Esra Hanım ve destekçi anneler. Kent kültürü ve gerçekten kentli olmak o kadar kolay değil. Bunun ilk adımı ise değişim için harekete geçerek kentte yaşamı güzelleştirecek adımların atılmasını sağlamak. İstanbul'dan derlediğimiz bu kampanyalar ve diğer tüm imza kampanyaları hakkında bilgi almak isterseniz change.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişim sizinle olsun. Esenlikler.